Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Alo Şenol Bey Alo Şevkileyece kendimi bileyim Biraz ölsün gizlemeye çalıştım Ama gene de beni fark ettin Helal ölsün Şenol Bey telefonu Açtık zaten konuştuk birazdan giriyoruz yayına diye. Açın belgeleri bir şakla neyim diye. Çok korktuk. Elle oldu. Sesin titredi Merak etme, merak etme. Şenal Abin gök üzünde, Şenal Abin nasılsın? İyi de Şenal siz nasılsınız? Bizim durum mujbetli sevgilere. Şüphelis şalatçiyiz ve plastik şalatçiyiz. Plastik sanatçı demeyin. Ne değil miyiz plastik sanatçı? Hayır öyle plastik sanatçı deyince siz sanki plastikmişsiniz gibi oluyor. Ne hocam ne akşam sanatçı mı değilim? Hayır onu demiyorum ben hani plastik sanatçı deyince sanki e, plastik sanatlarla uğraşan insan değil de yani kendiniz plastik plastikmişsiniz gibi oluyor. Ya akşam mı Ya onu demiyorum. Ne, ne diyorsun? Hayır işte şimdi siz hani plastik sanatçı demeyin diyorum. Ahşap dedim diye söylüyorum Şevkeğe ahşap. Mı? Ta ahşap sen açısınız lan Şenol Bey. Ahşap sen ahşap ah ahşap sen açısıyım evet. <gülüyor> ee, Bravo Şenol Bey. Ya ee, Şevkeğe gecim şimdi sinirler bozuk. Aman evde tadilatla uğraşıyoruz. Ee, tadilat mı? <gülüyor> ne oldu Şenol Bey? Ne sinir oldu ya? Ni niye heveslendiniz? Ya şimdi Şevkeğe gecim tadilatça. Biraz o konulardan anlarız. Nesinden anlıyorsunuz? Eee, neşinden, Sen nesinden anlıyorsun? Anlaşılacak bir şey yok. Şey abi. Oradan oraya taşıyoruz evi işte. E, oradan oraya taşıma değil. Tadilet dediğimde biraz espri vardı. Hiç gülemedik biz Siyah Bey iki gündür. Eee, işte yanlış yapmışsın. Espirisini kaçırmışsın. Siyah Bey tamam Zaten pek bir espirisine kalmadı. Gerisi sırf hamallık yani. Eee, hamallık şey... Beni arama. E, niye... E, işi kaçmış. Da iyi buyurun dinliyoruz sizi tamam hadi trafik durumu. Ya Sevgi Yengecim şimdi bak senin bazı şeylere ihtiyacın olur. Biraz yardımcı olabilir mi sana? İşte diyorum bir şeyler taşıyacağız yani. Öyle değil de bir boyayacak ahşap varsa ben boyayayım. Nereyi boyayacaksınız? Ahşapları. Ne yapacak? Benim öyle bir şeye ihtiyacım yok. De, gelin isterseniz dolap kuralım. Dolaplar, dolapları boyayamayın Şey kur ben boyayayım. Neye boyuyorsunuz? Evet işte ne işteyim. Mesela böyle bir resim yapıyoruz. Öyle ben onu pirinç, pirinç yapıyorum. Pirinçten sonra da oraya şey yapıyor. Yumurta sürüyorum. Ne pirinci ya? Ya resmi bastırmak yani. Ha pirinç. Ha pirinç. Onu yapıyoruz, onun üstüne yumurta koyuyoruz kabuk kabuk koyuyor Şevki'ye genç. Yumurtalı kabuğunu mu koyuyorsun? Hayır yani kendisini koyuyoruz ama çatlama yapıyor. Niye çatladın? Çatlatma işte öyle yapacaksanız. Yani çatlatma değil, onun öyle bir esprisi var. Ama ne komikmiş esprili. Ya Şevki'ye genç la komik olmasına gelecek bak şimdi. Mesela e, ne yapabilir? Bir tane kutuyu alabilir ben sana. Nasıl kutu? Küçük bir kutu. Onu ben boyayabilirim mesela işte işte. Neye boyuyorsunuz? İşte işte yeşil veya sarı. Ne? Ee? E onun içine mesela bir şey koyabilirsin, mesela bir kurutulmuş çiçeği koyabilirsin. Ne oldu işin? Ben anlam. Ne Neden bahsediyorsunuz? Ben anlamadım hakikaten. Yey yani oğlum, plastik şeyler içine mi ben? Ne kurut çiçeği içine koymak ne insan tutuyor yani? Ne içine koymuyorum neyim oğlum? Kuru çiçeği herhalde biz kavanoza koymadık. Orda önün ayşapını boyadık. Tamam şey ben öyle o zaman bir ayarlayayım. Bir küçük kutuya ihtiyacımız var çünkü kuru çiçekler var. Yok kuru çiçeği ben kendimi alarım. <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? Ya napıyon şey ama evde her tarafta bir yerde ben seni kuru çiçekle mi uğraşacağım? Ya kuru çiçek olmayabilir. Başka bir şey koy mücevher koy. Bir mücevher koyacağım ben yaşlı adam bir bir tane yüzüğümüz var ya. Etme bana tamam, onu koy. Onun için kutu mu yapacağız? Bey diye yapacağım. Şey ileriye bey. Tamam beşer <gülüyor> kutuyu al bak. Tamam onu da bey yapacağım. Onu da bey yapacağım. Ya şey abi gelin dolap kuralım yani. Abi ya, şey bir şey sevgili gecim. Selat diyorum beşer selat diyorum. Şey bana hamallık diyorsun ya. Ben ne yapayım ben? Dolabı ne yapayım ben? Ya lazım işte icada kazak koyuyoruz. Bütün pantolonları koyacağız ya. Yani. Ye, yeah, pantolonlar, pantolona girmez. Nasıl pantolon girmez? Pantolona girsin. Bir ya kuru çiçeği koyabiliriz ya da mücevherat. Tamam tamam. Siz onu yapın. Ben onu mücevherle dolduracağım bir şey. Mücevher koyayım. Ama kuru şişe gizleyeceği koyup getirdim. Siz kuru çiçek koyayım, ben onu çıkarayım mü mücevherat koyayım. Ya hayır, hayır öyle olarak bir şey çalmadı şey gibi Çünkü şenat olarak ben birer ee, yani şenatte ben öyle herkesin bir şey katkıda bulunmasında hoşlanmıyorum Neden hoşlanıyorsun sen? Yani ben şenat olarak orada kendimi ifade ederim. Aşya bu gibi mesela sene boyun bir şenat olarak onun içinde de bir çiçek meteler motif yapabilirim boyayarak. Ben anlamıyorum. ne Neye anlattığınızı anlamıyorum ben Şenol Bey. Ya çiçeği neyini anlamıyorum? Bir kuru çiçek diyorsun. Bir boyayacağım diyorsun ya. Yani orada ben sanatçı olarak karar vereceğim. Ya tabii. Sanatı ayırdığımız köşenin sonuna geldik. Ama sanatla bu kadar mı yer ayırılıyor ya? Ne, sanat dedi iki tane kutu boyuyorsun Şenol Bey. Sus artık ya. Hadi bitti sanat köşesi. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Oden sabahlar